Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hiçbir şeye lanet etmemeye gücün yetiyorsa bunu yap. Zira lanet ettiğin kimse ona ehilse onda kalır. Değilse sana geri döner. Sen de değilsen o lanete müstahak bir Yahudi Nasrani veya mecusiye gider. Gücün yeterse ebedi olarak kimseye lanet etmemeye bak. Birisi sordu. Hangi sadaka sevap bakımından büyüktür? Sen genç, sıhhatli, paraya kıyamazken, paranın yokluğunda fakirliğe düşeceğinden korktuğun, ölümü hiç düşünmediğin zaman verdiğin sadaka sevap bakımından büyüktür. Ben kıyamet gününde, Rabbimin huzurunda, O'nun dilediği kadar dururum. Sonra Cenab-ı Hak beni mağfiret ettiği halde huzurdan ayrılırım. Sonra Ebu Bekir durur. Benim durduğumun ikisi gibi, birisi hesap, diğeri varidat için. Ve sonra mağfiret olduğu halde ayrılır. Sonra aynı şekilde Ömer durur. Ve o da mağfiret olduğu halde ayrılır. Osman da duracak mı? diye soruldu. Buyurdu ki, Osman hayal sahibi bir kişidir. Aziz ve celil olan Rabbimden, hesap için huzurda durmaması için şefaat ettim. Bu isteğim kabul edildi. Ben Allah üzerine şahadet ederim ki, hiçbir akıllı kimse yoktur ki, ayağı sürçüsünde, bir günah işlesinde tevbe ettiğinde Allah onu affetmesin. Tekrar işler, tekrar affolunur. Tekrar işler, tekrar affolunur. Ta ki cennete gidene kadar. Akıldır insanı günahtan kurtaran, akıldır insanı tövbe ettiren, akılsız ise yaptığına hiç aldırış etmez. Ben cennet bahçelerinde, cennetin üstünde ve cennetin alt tarafında birer köşke şu kimse için kefilim ki, o haklı olduğu halde mücadeleyi terk eder. Şaka için de olsa yalanı söylemez. Ve insanlar için ahlakını güzelleştirir. Ümmetimin müdelası erenleri cennete çok oruç ve namazla girmezler. Ancak Allah'ın rahmeti, sadırlarının selameti, içlerinde kötülük yoktur. Canlarının cömertliği, ve umum Müslümanlara merhameti ile bunu kazanırlar. Kıyametin onu sıra karanlık geceler gibi fitneler vardır. O fitne devrinde adam sabah mümin, akşam kafir olur. Ve akşam mümin, sabah ise kafir olur. O zaman oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden hayırlıdır. Yürüyen ise koşandan hayırlıdır. O devirde Okların yayını kırın, kirişlerini koparın, kılıcınızı da taşa vurun, evinize çekilin. Birinizin evine girilse ve üzerinize varılsa, o zaman Adem'in iki oğlundan hayırlısı gibi olun. Yani öldürülen gibi. Cebrail beni, Adem'in ihtiyaçlarını yerine getirmeye memur edilmiştir. Kafir dua ettiğinde Allah buyurur. Bunun isteğini vererek ağzını kapatın. Duasını işitmek istemiyorum. Rabbim Tebareke ve Teala Hazretleri Kur'an'ı bana bir vecihle okumak üzere gönderdi. Ben de ümmetime kolaylık olması için iade ettim. İki vecih yapıp gönderdi. Ben yine ümmetime kolaylık olması için tekrar iade ettim. Bunun üzerine yedi vecihle okunmak üzere tekrar gönderdi. Ve reddin için isteyeceğim 3 dilek vardır buyurdu. İki defa Allahum mağfirli ümmeti dedim. Üçüncü ise öyle bir güne bıraktım ki o gün bütün halk ve hatta İbrahim bile bana kıpta eder. Tabiinin en hayırlısı öyle bir üveysi Veysel Karani vardır ki o annesine sadıktır. Allah'a ant verse Allah onun andını geri çevirmez. Onun elinde bir beyazlık vardır. Ona rastlarsanız sizin için istiğfar etmesini isteyin. Rabbiniz de birdir, babanız da birdir. Dininiz ve peygamberiniz de birdir. Arap'ın Acem, Acem'in de Arap üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Yine kızılın kara üzerine, karanın da kızıl üzerine üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Yalnız takma bakımından biri diğerine üstün olur. Rabbim beni ümmetimin yarısının cennete girmesi veya şefaat arasında serbest bıraktı. Ben de şefaati seçtim. Biri cennete girdiğinde gördü ki, kölesi kendisinden yüksek dereceye malik. Dedi ki, bu benim kölem olduğu halde derecesi benden yüksekte mi olacak? Allah buyurdu ki, evet. Ben onu da, seni de, amellerinizle mükafatlandırdım. Gizli sadaka Rabbin gadabını söndürür. Sıla-i rahim akraba ziyaretleri ömrü uzatır. Hayır yapan fena ölümden kurtulur. La ilahe illallah sözü 99 belayı def eder ki en aşağısı hem tasa gamdır. Rabbiniz celle şanuhu rahimdir. Kim ki bir iyilik yapmak ister de yapamaz ise ona bir sevap yazılır. Yaparsa on ila yedi yüz misli veya daha fazla sevap yazılır. Kim bir kötülük yapmak ister de yapmaz ise bir sevap, yaparsa bir günah yazılır. Allah isterse onu da affeder. Allah'ın muamelesinde helak olacak adam mahvolmaya layık olan adamdır. Allah'ın öyle kulları vardır ki, onları beladan esirger, afiyette yaşatır, afiyet üzere ruhlarını kabzeder ve onları afiyet üzere cennete sokar. Allah'ın öyle kulları vardır ki, onları insanların hacetine taksis etmiştir. Bunlar azab-ı ilahiden emindirler. Her şeyin tövbesi vardır. Fena ahlak sahibinin yoktur. Zira o kimse, günahtan tevbe etmez de onu daha şiddetle ister. Her paslanmanın bir cilası vardır. Kalbin cilası da estağfirullah demektir. Her amelin bir şiddeti ve her şiddetin bir fetreti gevşemesi vardır. Kimin fetreti sünnetime uygun olursa o hidayet bulur. Bunun gayrı olursa o helak olur cennete girecek ilk üç kişi şunlardır. Biri şehit, birisi çoluk çocuk sahibi ve fakir olduğu halde iffetini muhafaza edip dilencilik ve yüzsüzlüğe düşmeyen adam. Diğeri de, Rabbine ibadeti güzel yapıp efendisinin hakkını da eda eden köledir. Cehenneme girecek ilk üç kişi ise, halka musallat olan emir, Allah'ın hakkını Eda etmeyen zengin ve gururlu fakirdir. Kitabı Evvelde, Levh-i Mahfuz'da, Allah Teala'nın yazdığı ilk söz şudur. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Kim ki Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederse ona cennet vardır. Allah Teala'nın levh-i mahfuzda yazdığı ilk şey şudur. Bismillahirrahmanirrahim. Kazama teslim olan ve hükmüme razı olan ve belama da sabredeni kıyamet gününde sıddıklarla beraber haşrederim. Adem oğlundan amelleri hakkında İlk konuşturulacak azalarıdır. Onlar şöyle derler. İzzetin hakkı için. Bana göre bunun büyük helak edici şeyleri var. Allah da şöyle buyurur. Ben onları senden daha iyi biliyorum. Sen haydi git git. Ben seni affettim. Kulun ilk hesap verecek olduğu şey abdestidir. Eğer abdesti güzel olursa... ...tıpkı abdesti gibi namaz hesabına sıra gelir. Eğer namaz da güzel olursa, tıpkı namazı gibi diğer amellerinin hesabına sıra gelir. İbadetin en eftali, Allah'a üstünü zan etmektir. Allah buyurur ki, ben kulumun zannı gibiyim. Sizin ağızlarınız Kur'an için yollardır. Onları misvakla temizleyin. Ümmetim ümmet-i merhumedir. Ona ahirette azap yoktur. Onun azabı dünyadaki ölüm, zelzele, sıkıntılar ve fitnelerdir. Güzel ahlakın ifadesi şudur. Dünyadan nasip olana razı olur, nasip olmayana da kızmaz. Kıyamet gününde her merhalede bana en yakın olanınız. Dünyada bana en çok salat, ve selam getireninizdir. Kim ki cuma günü ve cuma gecesi bana salat-ı şerife getirirse Cenab-ı Hak onun yetmişi ahiret ve otuzu dünya ihtiyaçlarından olmak üzere yüz hacetini giderir. Sonra Allah bir meleği vazifelendirir. Size nasıl hediyeler gelirse o da kabrime girer. Bana salat edeni haber verir. Adı nesebi ve kabilesine kadar ben de beyaz bir deftere yazarım. Sıhhatli olmanız ve hasta olmamanız sizi sevindirir değil mi? Birbirleriyle yetişen merkepler gibi olmayı da herhalde istemezsiniz. Belalara uğramış ve böylece kefaret ashabı olmayı da istemiyorsunuzdur. Halbuki kul için Allah indinde Öyle bir makam olur ki, ameli ile ona erişemez. Ancak Allah onu bu makama ulaştıracak bir musibetle kendisini müptela kılarak eriştirir. Allah Tebareke ve Teala buyurur. Kullarımdan birine, bedeninde veya evladında veya malında bir musibet tevcih ettiğimde, o da onu sabrı cemille karşıladığında, Kıyamet günü hayal ederim. Onun için ne defter açarım, ne de mizan dikerim. Eğer beni seviyorsan, belaya sabırla hazırlan. Yemin ederim ki, beni sevene bela, tepeden dereye gelen sudan hızlı gelir. Ya Rabbi! Beni sevene iffet nasip et. Rızkı kafi miktarda olsun. Sevmeyenin malı da, Evladı da çok olsun. Biz peygamber topluluğuyuz. Bizim için belalar ecirler gibi, kat kat verilir. Peygamberlerden bazılarına bitler, onu öldürünceye kadar musallat olurdu. Onlar belalardan, sizin rahatlıktan hoşlandığınız gibi hoşlanırlar. Kıyamet günü olduğunda, Belaya müptela olan kimseler getirilir. Lakin onlar için divan açılmaz, mizan kurulmaz ve sırat da konulmaz. Onların üzerine ecir dökülür de dökülür. Başka bir rivayette şöyle eklenmektedir. Allah'ın bu insanlara olan rahmetini gören, diğer inananlar, keşke bizim etlerimizi de paramparça etselerdi de, bizler de bu rahmete, mazhar olsaydık, hangi kavim ki, kuvvetli ve kalabalık olduğu halde, masiyet yapan kısma mani olmuyorsa, azap bunlara umumi olarak gelir. Hangi bir adam ki, bir açı doyurursa, Allah ona cennet taamından yedirir. Ve hangi adam ki, birini bir korkudan kurtarırsa, Kendisi, kıyametteki en büyük korkudan azat olur. Hangi bir davetçi ki, bir dalalete çağırıp da peşine de adam düştü ise, peşine düşenlerin her birinin günahı kadar günah da ona yazılır. Ve bu, diğerlerinin günahından bir şey eksiltmez. Herhangi bir davetçi de, hidayete çağırdı da ona uyuldu ise, Uyanların sevabı kadar da ona yazılır ki bu da diğerlerinin ecrinden hiçbir şey eksiltmez. Herhangi bir adam bir hastayı ziyarete gidince Allah'ın rahmetinden yüzer ve onun yanında oturunca da bu rahmete gömülmüş hale gelir. Hangi iki Müslüman ki birbirlerine rast geldiklerinde musafaha ederek Allah'a hamd ederlerse, günahları kalmamış bir halde birbirlerinden ayrılırlar.